Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Aziz dinleyen kardeşlerim Kur'an'ımızın eskiyecek bir konusu yoktur Son gününe kadar dünyanın geçerli olsun diye Allahu Teala bu Kur'an'ı indirmiştir Evet, şu ya da bu ayetindeki konuyu şu anda üç müslüman, 5 müslüman anlamıyoruz veya böyle bir gündem niye var şeklinde zihnimize sorular gelebilir ama bugün değil yarın anlaşılacaktır belki 3 asır sonra anlaşılacaktır, insana ışık tutacaktır bu hayat bu dünya sadece bizim hayatımızdır Bizden başka bir nesil yok olmayacak olmadı diyemeyeceğimize göre Kur'an'da bütün nesillerin kitabı olduğuna göre bizim niye Kur'an'ın şu bölümünden şu ayetindeki şu anlamı zorlanarak çıkarıyoruz ya da anlayamıyoruz gibi soruya da gerek yok demektir bu zihinlerimizde yer etmelidir, bu kitap Allah'ın kitabıdır Haşa Allah gereksiz yerinde olmayan tek bir harfi bu kitaba koymaz çünkü o Allah'tır Celle Celaluhu 10. cüzünde Kur'an-ı Kerim'in Allahu Teala'nın kullarına duyurmayı murad ettiği pek çok konu var Ana başlıklarını aldığımızda ayrıntılara girmeden 10. cüzde Bedir savaşına ait konuların bir önceki cüzden 9. cüzden başlamıştı Enfal suresinden hala devam ettiğini görüyoruz ardından Allahu Teala zaferin müminlerin zaferinin sebeplerinden söz ediyor şeytanın müminleri tökezletmek için ne tür hilelere başvuracağını anlatıyor ve münafık güruhun yani müslüman toplumun içinde ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak için müslüman görünen ama aslında müslüman olmayan kitlenin aslında ne kadar korkak olduklarını Allahu Teala bize anlatıyor bu cüzün konuları arasında ve özellikle 10. cüzde önümüze ısrarla konan önemli konulardan birisi de iman kardeşliği konusudur Mü'minler birbirlerinin kardeşidirler Mü'minler kardeş oldukları için de birbirlerine karşı yüksek fedakarlıklar gösterirler Bu da özellikle anlatılmaktadır Bu cüzdeki işlenen konulardan biri de Allahu Teala'nın ve peygamberinin Mekke fethinden sonra müşriklere tanıdığı süre ya da güçlenen İslam devletinin o günkü günler için söylüyorum kafirleri birden silip temizlemediğini onlara iman etmeleri için süre verdiğini ve bunun İslam dininin genel bir siyaseti olduğunu kafire Müslüman olması için düşünme süresi dini inceleme süresi verildiğini silah kullanıp mümine ölüm kusmadığı sürece ona da ölüm gelmeyeceğini bu surenin genel konuları arasında görüyoruz savaş barış gibi konular bu aynı zamanda da 10. cüzün içinde bulunan Tevbe suresinin konuları arasındadır Kafirlerle bile olsa yaptığımız sözleşme nerede kaldı ki Müslümanlar arasındaki bir sözleşme allah Teala müminlerin sözlerine sadık olmasını istemektedir bunu ayetlerden öğreniyoruz 10. cüzdeki Kur'an konularından birisi de kafirlerin Mescid-i Haram'a yani Kabe'nin bulunduğu bölgeye giremeyeceklerine dair Allah'ın kati hükmüdür Çünkü kafirler Mescid-i Haram'a girebilecek manevi temizliğe sahip değildirler Bu yüzden de müminler Mescid-i Haram'a giremeyecek kadar manevi açıdan kirli bulunanlarla bir iyi kardeşlik bir din beraberliği düzeyine benzer muhabbet oluşturamayacaklarını bağlantı oluşturamayacaklarını ilişkilerinin sosyal ilişki, insani nezaket düzeyinde kalması gerektiğini de bu cüzdeki ayetlerden öğreniyoruz yine bu cüzdeki allah Teala'nın ayetlerinden birisi de kafirlerin Müslümanlara vergi vererek İslam topraklarında yaşayabileceklerine dair hükümleridir Aynı zamanda mescit yapmak, mescidi donatmak, mescidi ihya etmek, mescidi ibadetle güzelleştirmekle ilgili ayette bu cüzün ayetleri arasındadır ve bir başka konu da 10. cüzün içindeki konulardan biri olarak 12 kameri ayla senenin ta insanlığın başından beri süre gelen bir takvim olduğunu Allahu Teala burada haber veriyor. Gün dünya yaratıldığından beri dünyada 12 ay süren bir yıl takvimi vardı. Allahu Teala buyuruyor. Burada tabii ki kameri aylar özellikle öne çıkarılıyor ama o da neticede 12 aylık bir takvimden oluşturuyor. Bu kameri ayların dört tanesi de haram aylardır. Haram ay ifadesi bizzat Kur'an-ı Kerim'de 10. cüzdeki ayetlerde geçmektedir. Haram ayla kast edilen şey yani hiçbir zaman insan insan kanı akıtmaz, akıtamaz ama dört ay var bu dört ayda Allahu Teala Müslümanların özellikle insan hakkına, insan hukukuna daha fazla dikkat etmelerini insan onurunu koruma konusunda daha aktif olmalarını emretmektedir Bu cahiliye zamanında bile bu şekilde vardı demek ki ta İbrahim Aleyhisselam zamanından beri uygulanmaktadır Bu cüzdeki Konulardan birisi de Allahu Teala'nın bize seferberlik durumunda hiç kimsenin geri kalma hakkı olmadığını, topluca Allahu Teala'nın dinini ve ümmetin namaz kıldığı, ezan okuduğu toprağını muhafaza etmesini, yani toplu bir savaş geldiği zaman kimsenin evde oturmamasını, üzerine düşen görevi muhakkak yapmasını emretmektedir ve bir başka konu da zekat ibadetinin kimlere verileceğine kimlere yapılacağına dair talimat da ki 8 ayrı grup zekatın verilebileceği grup olarak bu cüzün ayetleri arasında bulunmaktadır münafıklar yerilmekte müminlerin vasıfları öne çıkarılmaktadır bu ayetler arasında münafıkların çirkin vasıfları müminlerin de kaliteli özellikleri öne çıkarılmakta ve münafıklar için asla istiğfar edilemeyeceğini Allahu Teala bizzat Peygamberinin üzerinden bize anlatmaktadır Sözünü ettiğimiz konular 10. cüzün yani Enfal suresi ile Tevbe suresinin bulunduğu 10. cüzün konuları arasındadır dikkat edilirse bu cüzdeki ayetler 9. cüzdeki ayetler gibi daha çok siyaset devlet yönetimi Müslümanların toplu ilişkileri cihat gibi başka yani daha dünyevi konuların öne çıktığı başlıklardır özellikle zekat ayeti dışarı çıkarılırsa 10. cüzün hemen hemen bütün konuları yani siyaseti daha çok ilgilendiren konular gibi durmaktadır ama hepsi Allah'ın hükmüdür hepsi Müslümana sen bu durumda böyle yapacaksın diye emir veren ayetlerdir Allahu Teala'dan kamil bir imanla Kur'an'ımıza sarılmayı bize nasip etmesini dileriz ve elhamdülillahi rabbil alemin